Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün bir Beatles şarkısıyla başladık. Now and Then. Sedal ve Sedat Antay kardeşler çektikleri siyah beyaz fotoğraflarla Türkiye caz tarihinin son 25 yılını günümüze taşıyan iki önemli fotoğraf sanatçısı. Sedal Antay ile geçtiğimiz günlerde Göztepe'deki evinde buluştuk. 25 yıllık bu keyifli yolculuğun hikayesini konuştuk. Güzel müzikler dinledik. Binlerce fotoğraftan oluşan arşive göz attık. Kimler yok ki bu arşivde? Ornette Coleman, Ron Carter, Herbie Hancock, işte Wayne Shorter, George Benson, Elvin Jones, Buster Williams ve niceleri. Bu arşivden seçtiğimiz bazı fotoğrafları Babil'den sonranın Facebook sayfasında küçük bir albümde yayınladım. Dilerseniz oradan bu fotoğraflara göz atabilirsiniz. Şimdi sizleri çok keyif aldığımız bu güzel söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum dostlarınızı tanımıyla siz ve kardeşiniz Sedat Antay Türkiye'de caz tarihinin son 25 yılının görsel hafızasısınız ve yani çektiğiniz caz fotoğraflarının hazine değerinde olduğunu söylüyor sizi yakından tanıyanlar. Müzik ve fotoğraf basını geçmeden dinleyicilerimi sizi biraz daha yakından tanımalarını isterim. 1949'da Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştiniz evet, değil mi? Evet, evet. Şişli'de doğduk. Nişantaşı'nda ilkokula gittim ondan sonra Kadıköy, Kalamış, çift Çiftçavuşlar yaşanmış. Şimdi öyle sürdürüyor. Tabii o günlerde İstanbul nüfusuyla değil mi ve gale üstünde içeren milyon, rengarenk insan. Tabii. Tabii. Tabii. Güzel bir insan koleji vardı değil mi? Şişli Terakki'de mi okumuştun? Evet siz? evet. İlkokulu orada bitirdim. Dostlarını sizin için diyorlar ki çok iyi fotoğrafçı ve çok iyi birer müzik dinleyicisi olduğunuzu söylüyorlar. Hangisi önce başladı? Yani müzik bir ee, fotoğraf mı? İlk önce müzik dinleyerek başladık. Hı -hı. E, bu fotoğraf serüvenine. Yani 1960'lı yıllarda, 62-63 bir Beatles'a başlayan bir serüven ve bizi fotoğrafa yönelten olay da bu plak kaplarına bakıp Hı -hı. fotoğraflarına hayran olduğumuz için şey derdik, biz de böyle çekebilir miyiz? Hı -hı. Ve zamanla da fotoğraf işine de girince bu ikisi birlikte yürümeye başladı. Babanızın sanata teşviki var mıydı? Vardı tüccar tabii. Tüccar olduğunu söylemiştiniz. Evet, ee, ticarette uğraş, uğraştı ama babam benim şeydir. E, hatta Perşembe pazarının e, önemli tüccarlarından. rahatsızlığı. ama e, tüccar gibi değil yani entelektüel bir insandı. Zaten onun da film makineleri Fotoğraf makineleri vardı ve her dakika bizim evde müzik dinlenirdi. Böyle yani e, aileden de şeyimiz var. Şey 1962, bir lıslı yıllar değil mi? Siz evet. moda ve çevresinde evet. arkadaşlarınız ediniyorsunuz o dönem. Arkadaşlar ediniyorsunuz. E, Kadıköy'de ben Marmara Koleji'ne başladım ortaokulda. Orada e, e, işte Neşet Ruhacan e, ondan sonracığıma onların e, vahşi kediler diye Arda Uskan'la birlikte vahşi geyler diye bir rock ol grupları vardı. O sırada bir olunca buna e, bir şey e, sempatimiz oldu. Sınıf arkadaşım modada oturduğu için biz modaya giderdik. Gençlikler modunu geçiyor. Orada da Nüket Rağan'dan tanıştık. Kalıştınız. Teenager arkadaşı. moda Beatles kulübü falan filan böyle devam ediyor. Bir şey 1968 olayları değil mi? Özgürlükçü düşünce, hip felsefesi. Evet, hipfil felsefesi. E, Türkiye'de etkiledi. Evet, o, o da bizim buralarda oldu. Bu Köhne grubu, Kalamış Köhne. Ondan çay da... bahçesi demiştiniz değil mi evet, evet, basit bir çay bahçesiydi iskenenin yanında. İlk önce Oranın e, sakinleri gelirdi. Daha sonra gençler gelmeye başladı. Hı. Orası bir fikir kulübü gibi oldu. Bugün Türkiye'de ne kadar meşhur insan varsa ve işte Fahat falan hep kalamışım o çevrenin modanın gençleri. Orada bir şey oldu. Bir enerji oluştu. Hı hı hı. Böyle bir... Çok güzel. Hı hı. Almanya serüveniniz var size. Evet. 1973'te Almanya'ya gittim. E, 78 yılında döndüm. Ha, Almanya'dan Almanya. döndükten sonra e, ben ne yapacağımı düşünürken kardeşim de o sırada akademiyi bitirmiş. Biz birlikte ufak ufak hem müziğimizi dinliyoruz hem fotoğraflarımızı çekiyoruz. Ondan sonra. Mersin Alok'la tanışmanız Almanya dönüşümüydü. E, tabii. onun da önemli e, daha, bir yeri var. Evet. Ondan sonra böyle bir şeye başladık. Bir takım birikimler oldu. Beni şeye tavsiye ettiler. Bir usta var ona git bir fotoğraflarını göster. Ben de ilk çektiğim iki bobin e, Kodakron filmi banyo edildikten sonra. Sahne fotoğrafları mıydı? Yok değil. değil. Büyükada'da çektiğim e, Deniz, Kaya <gülüyor> kombinasyonu grafik fotoğraflardı. Götürdüm ustaya. Usta baktı çok beğendi. Müthiş bir kompozisyon, renk e, denste de falan filan. Ne, ne kadar süredir ...kaç yıldır çekiyorsun dedi. Ben utandım... ...geçen hafta diyemedim. <gülüyor> bir senedir çekiyorum... ...falan dedim. Bravo dedi. Ondan sonra ne makinem var dedi. Bende de zenit vardı. Onda da utandım... ...zenit demeye. <gülüyor> hani alay eder gibi... <gülüyor> ...Pentax'ım var dedim. Ama şimdi zenitler çok değerli biliyorsunuz. Tabii tabii. Ondan sonra... Cama, ...öyle şey oldu. Ondan sonra da... ...sürekli artık... ...daha çok grafik fotoğraf ve... ...ciddi bir şekilde şey yaptık. Ondan sonra... ...sergiler geldi... Birkaç tane mesela Atatürk Kültür Merkezinde Beyoğlunda Akademinin galerisi vardı. Kurumsal büyük yerlerde sergiler yaptık. Mima, ve, mimari fotoğraflar çekildi. Mimari ve grafik ve bu şeyde bu sergilere ilgi oldu ve reklamcılar da gelmiş ve bize doğruduz bir makine alın da. Sizinden çalışalım diye bir e, teklif, teklif geldi. geldi. Ondan sonra biz de o dediklerini yaptıktan sonra yavaş yavaş reklam fotoğrafçılığı da kendiliğinden başlamış oldu. Hangi yıl bu? 80'li ee, yıllar mı? Evet 80'li yıllar. 80-84 arası 80 amatör. Yıllar. Ondan sonra 84'te firma kurup profesyonel olarak başladık. Hmm. Aynı zamanda Türkiye'de artık caz festivalleri falan da yavaş yavaş İKSV vasıtasıyla hmm. oluyordu. Onda da şey yapmaya başladık yavaş yavaş sahne fotoğrafları. Zaten bizim arkadaşlarımız var onları da çekiyorduk. Onların hmm. şey stüdyo fotoğraflarını falan hmm. böylece devam etti. Türkiye'de sokak lambaları değiştiğinde siz fotoğraflamışsınız değil mi Sedat? Evet, e, o Antalya bir, kardeşinizle. evet. Böyle bir sürü... Ajansa bağlı mı çalıştınız? Yok ajans harici direkt firmaların kurumsal firmaların reklam bölümleriyle, bölümleriyle çalıştık i̇şte. da Hı -hı. E, direkt ilişkileri seviyoruz. Hı -hı. Bir şarkı arası verilmi Sedat abi? Ne çalacağız? Ben şimdi misiniz? Rolling Stones'tan bir parça öneriyorum. Rain Fall Down. A filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. and just off the door. She took me in her room. I was big and span. me up a drink. Turned out. yıllarda Beatles'la müziğe başladınız. Sonrasında hangi müzikler sizi etkiledi? İlk önce işte Beatles, Rolling Stones, The, The Who, Animals falan gibi gruplar. Daha sonra daha sofistike müzik yapan Trafik. Ondan sonra psikodelik dönem başladı. 67'lerde falan. Jimi Hendrix, Cream. Böyle devam etti. Daha sonra da daha böyle klasik ağırlıklı Yes, Genesis gibi gruplar şey oldu. 1980 sonrası modern 80. dans değil mi? Evet. Elektronik müzikle aranız Elektronik müzikle. 2000'ler daha... sonrası özellikle. E, yeni yeni o da mecburen zaten yani e, elektronik altyapılı bir sürü müzik var ve çok iyi gençler var ben takip ediyorum. Hı hı. E, son zamanda baya dinliyorum. Çünkü klasikleri epeyce dinledik artık, hı hı. ama onları da tabii bir kenara bırakmıyoruz. Hı. Bir şarkı arası versek mi? Ee... Tabii. Psychedelic müziğin en önemli gruplarından biri olan Cream'den Spoonful. This is the my soul Men lies about it Some of them cry about it Some of them die about it Everything there's a fightin about it. It, it some of them cry about it some of them die Geçen gün sohbet ederken şey demiş, demiştiniz, fotoğrafları başkası beğensin diye çekmiyorum. Biraz açar mısınız? Evet. <gülüyor> Şimdi bir şey yaparken, yani bu yaşam felsefesi olarak, başkası için bir şey yapmak istemiyorum. Kendimin tatmin olması lazım. İlk önce kendime dürüst davranıp ne evet. istiyorum onu bilerek yapmam lazım. Fotoğrafı da böyle. İlk önce ben kendim için çekiyorum yani. ...beğenme adına değil... ...yani kendimin de beğenmesi önemli değil... Anlıyorum, anlıyorum. ...bu bir e, deneme... ...yanılma, bir araştırma... ...ama e, bu işten... ...memnunum çünkü... ...sorgulamadan bir şey yapmıyorum... Tabii. ...doğruyu bulana kadar... Tabii. ...mesela Ara Güler de... E, ...yani önemli bir şeyi bıraktı... ...İstanbul kent kültürüne dair... ...ama sizin e, tarzınız sanıyorum... ...foto röportaj... ...fotoğrafları gibi değil değil mi? Değil. Siz. Biz kurgusal yani... Güler Usta gibi belge değil, bizimkisi kurgusal grafik fotoğraf. Yani zaten reklam fotoğrafı, öyle olmanız da Anladım. gerekiyor. İş şarkı arası verelim mi, evet. ne dinleyeceğiz? Duhudan Magic Bus diye. every day Just to drive to my baby 1990'da tünelde gramfon Caz Kulübü vardı. Evet, ee, 90-92 gibi açıldı, 1993 gibi. mabediydi. Evet. Siz de orada hemen her konseri izlediniz değil mi? Tabii izledik. Zaten orada sahne fotoğrafları olayı daha pekişmiş oldu. Hı -hı. Çünkü hemen hemen haftada birkaç gün oraya gidiyorduk. Orada bir fırsatımız vardı. Çünkü... Hı -hı. E, kulübü işletenler gelenler, çalanlar hepsi arkadaşımız. çok samimi bir ortamda <gülüyor> güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Bir de çok sayıda yerli ve yabancı caz e, müzisyenleri jam session'lar yaparlarmış. Değil mi? Onları da... Onlar e, şey neydi? Başka bir dönemdeydi. <gülüyor> Gramofonda sadece ne yerli gruplar vardı. Sonra şey açıldı. Kemal Nardis, Kemal, Nardis açıldı. E, Kemal... E, Nardis açıldı. Nardis'e yabancılar gelmeye başladı çünkü onların sponsorları vardı. Bir de e, hiç unutmayacağım bir şey e, Jazz Center diye bir kulüp vardı Ortaköy'de. Burada haftada iki üç kere yabancı grup gelirdi. Mesela Ron Carter'lar, Mark Stern'ler Yuritenour'lar <Gülüyor> yani olağanüstü insanlar seyrettik. Bu yedi yıl sürdü. Hangi yıllar arasında? ile. E, 2012 arasında 6 sene sürdü pardon. E, müthiş konserler seyrettik burnumuzun dibinde çok yani. Orada zaten bizim başyapıt sergi fotoğraflarımız da o kulüpte olmuştur. Sonra Nardis'te sonra diğer konserlerde. Kemancı ve Hayal Kahvesi de var tabii. O rock Daha dönemi 90'lar. 90 Bir de caskolik çevresi var. Caskolik de e, Feridun Ertaşka'nın kurduğu bir e, platform. bir sürü değerli insan var. Onlar da konserleri izliyorlar. Hep beraber gidiyoruz zaten. Bunların içinde fotoğrafçılar var, yazarlar var. Yani bu insanların kendi birebir mesleği değil caz ama hobisel evet. olarak büyük bir özveriyle takip ediyorlar. Peki günümüzde caz mekanları yine Galata çevresinde yoğunlaştı değil mi? Yani... En kurumsalı bana göre... E, Nardis. Nardis. Yıllardan beri yani. Büyük bir başarıyla. Bir sürü yer açılıyor, kapanıyor ama... Bir şarkı dinleyelim mi? Ne var sırada? Evet dinleyelim. Trafikten bir parça. Feeling alright got to have a change of scene cause every night I have the strangest dream imprisoned by the way it could have been left here on my own or so it seems I've got to leave before I start to scream someone's locked the door and took the key You're feeling all right I'm not feeling too good myself Well, you're feeling all right I'm not feeling too good myself Well, boy, you sure took me for one big ride And even now I sit and wonder why That when I think of you I start to cry Just can't waste my time, I must keep trying Gotta stop believing in all your lies Cause there's too much to do before I die I'm 90'la iki bin arası 105 milimetre siyah beyaz fotoğraflar çektiniz, değil mi? Ee, evet. Yani Ama karanlık oda mes deneyiminiz. Meslek var. olarak tabii renkli slide çekiyorduk. Hobisel olarak yani sahne fotoğraflarını genelde siyah beyaz Hı -hı. çekiyoruz Hı -hı. çünkü siyah beyazın etkisi fazladır. Evet, değil evet. mi? Kimler girdi bu yıllarda fotoğraf makinesinin kadrajına? Vallahi o kadar çok kişi geliyor. Mesela George Benson'ı ve Herbie Hancock'u biliyorum. George Benson, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, Meifestern, Ornette Sır Coleman Hı -hı. Ornette Coleman. ondan sonra daha çok var. Yani Türkiye'ye kim geldiyse onların hepsi var. Hı -hı. Nasıl karar veriyorsunuz o fotoğraf, deklanşere, basma anına? O en önemli şey. İlk önce iyi bir müzik dinleyicisi olmamız lazım. Yani benim açımda. Bu dinlediğiniz müziğin fotoğrafını çektiğiniz zaman zaten olay kendini anlatmış oluyor. Ben dinlemeden yani konser başlar, konserinin akışına bakarım, dinlerim. Ondan sonra deklanşöre basmaya başlarım. Ve o sanatçının sana e, vücut dinini de görmüş oluyorsunuz. Bütün enstrüman Türkiye çalanlar mi? veya solistler varsa. Acele etmeye gerek yok. Dijital teknoloji girdi hayatınıza evet. daha sonra. Evet. Ve siz onu da e, kullandınız. Hala da kullanıyoruz tabii. E, kendi setup'ınızı yaptığınız bir e, şeyiniz var değil mi? Cep telefonu ve... Evet şu anda... Biraz, biraz sözler de. misiniz? Tabii. Şimdi e, analog fotoğraf e, 2000 yıllara kadar devam etti. 2005'ten sonra dijital kameraların sensörleri gelişince Hı -hı. E, insanlar yavaş yavaş... E, Dijitale kaydılar ve 2010'lu yıllardan sonra zaten büyük bir gelişim gösterdi. Hı -hı. Aynı zamanda telefonlar da öyle. Evet. Telefonlar da 2000 e, daha yeni onlar. 2020'den beri onlar da iyi programlar, iyi sensörler, Hı -hı. iyi kameralarla, lenslerle e, hayatımıza girdi. Vallahi ben hepsini her dakika kullanıyorum. Yani hem analog hem dijital kamera hem... Telefon. Hı hı. Telefonun bir kolaylığı var. Kendi malzemelerimle ona setuplar düzenledim. Evet. Gimballar, e, şaryolar, e, sliderlar hı hı hı hı. gibi sistemler. Bunlarla e, konser, bazı konserlerde daha çok aktüel sistemlerde daha rahat çekim yapabiliyorum. Hı hı. Gün içinde de yanınızda. O, zaten söyleyeyim. telefon olarak Bakayım, yanımda evet, ama evet. benim bir parçam. Eskiden Fotoğraf makinesi taşırdım. Hmm. Şimdi artık telefon taşıyorum ama e, tabii fotoğraf makinelerini bir kenara koymam. E, evet. Esas konserleri veya iş fotoğraflarını her zaman tabii fotoğraf, ma fotoğraf makinelerini, makinelerini yani. çekiyorsunuz. Anladım. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Evet. Seda bu abi. da en sevdiğim solistlerden biri. Chris Farlow. Biraz blues jazz karışımı. Hmm. Stone Monday Blues. <Gülüyor> Stormy Monday But Tuesday's Just as bad Oh, they call it Stormy Monday But Tuesday's Just as bad Lord have mercy Oh 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün programda yaklaşık 40 yıldır e, Türkiye'de caz müziğini ve kültürünü e, ölümsüz karelerle bugüne taşıyan bir fotoğraf ustası bir müziksever e, ağabeyim Sedal Antay e, program konuğum oldu. Şimdi, müzik ve fotoğraf dışında iyi de bir film izleyicisi olduğunuzu biliyorum. Biraz öder misiniz cinemayla? O da 1960'larda e, başlamıştır. Yani... Ee, bizi etkileyen bu modadaki müzik dinlediğim arkadaşlarımdan sinemaya da meraklıydık. Ee, şeye gidiyorduk. Sinematek veya İstanbul'da Beyondaki. Kadıköy'de veya bir londraki sinemalara gidiyorduk. Ee, bu e, Fransız yeni dalga sineması Truffaut, Claude evet. Lelouch. Ondan sonra sinemayla da hala tabii görsel olarak çünkü ben fotoğrafta tek kare Fotoğraf tek kareden oluşur ama ben fotoğraf çekerken her zaman o fotoğrafın sinematografisini düşünüyorum. Yani fotoğrafı fotoğraf olarak değil, de sinema gibi resim gibi düşünerek çekiyorum. Video da çekiyorsunuz Evet, kadar. videoda da çekiyorum. Mi? Bunu bir kuzguncuktaki sanat platformunda konserleri video olarak çekiyorum. Arşivliyoruz. Çok güzel. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Evet, yine klasiklerden bir örnek veriyorum. Bill Cave'ın Stardust. Stardust. Edebiyatla kitaplarınız nasıl? Çizgi evet. roman kitaplığınız var onu biliyorum. Onlar ten ten <gülüyor> falan. <gülüyor> Hep orada kaldım ben. Hep görsel ve işitsel şeye meraklı olduğum için. Evet. Yani pek edebiyatla bir ilişkim yok. <gülüyor> Ama edebiyat da bir dünya şeyini çok etkilemiştir. Mesela en azından bu beatnik ve hippi felsefesinin Tabii. çıkışı <gülüyor> e, kitap sayesinde. Tabii James Perkler. Evet, şey, evet. Jack Keroklar evet, evet. doğru. Siz bir müzik seversiniz. Değil mi? Çocukluğunuzdan beri e, müzik dinliyorsunuz. Sonra fotoğraf e, hayatınızda var. Bir fotoğraf seversiniz. Sinemaya tutkuyla bağlısınız. E, çizgi romanları, Red Kid'i, verir ve diğerlerini seviyorsunuz. Ama bir de hayvansever tarafınız var. Evet. Değil mi? Biraz evet. size der mi? Evet. Hayvanları çok seviyorum. Bu da bana 1960'larda başladı. Ne başladı ise bir 60'lı yıllarda başlıyor nedense. Yaş itibariyle. Ondan yaş. sonra e, çok kedim oldu benim. Daha çok kedi baktık. Hep güzel hayvanlar değil de hep yaralı belirli sokaklardan Tabii. toplayarak yani belki 20-30 tane kedim olmuştur ayrı zamanlarda. Hep bir arada değil. Hep onlara bir şey yaptım. Şefkat gösterdim ve hala da gösteriyorum. Yani hayvanları sevmemiz lazım. Dünya sırf bize ait değil. Değil Hayvan sevmeyeni Bilmiyorum. <gülüyor> ben, de <uzay> <gülüyor> yani. ben de öyleyim. Müzik ve hayvan. Ya birini tanırken ilk dikkat ettiğim iki unsur var. Diye. Bir tanesi müzik dinliyor mu? İkincisi hayvanları seviyor mu? Müziği nasıl dinlersiniz? Yani günün hangi saatleri daha çok? Bence e, müzik benim müzik için bir ibadet. Yani eğlence olarak her dakika dinlemem. Asla dinlemem. Gece e, dokuzdan ondan sonra sakin bir şekilde bir iki saatimi Tamamen konsantre olarak ama her gün yaparım. Çok güzel. Peki plak arşiviniz? Plak arşivimiz vardı. Sonradan artık CD'ler, evet. kasetler, masetler evet. olunca sağa sola da dağıttık. Bir daha geri Tahmin gelmediler. Diyorum. Evet, evet. Çok güzel yemek yaptığınızı da söylüyor arkadaşlarınız. Hatta yemek fotoğrafçılığı tarafınız da varmış. Tabii. Değil mi ben onu... Evet. Bu... Yani Almanya'da başladı, sonra evde kendim hobi olarak ve on senede yemek fotoğrafı çektiğimiz için. Sevdiğiniz caz müzisyenlerinden bir örnek dinleyelim mi? Evet, eskilerden yani çok eski olmasa da ama sevdiğim bir müzisyen Scott Hamilton onun Summertime adlı parçasını dinliyor. dinliyoruz. Oh, <laughs> takipçim ve sonrasında da çok yakın dostum olan sevgili Sema Juliet Tombas sayesinde tanıdım. Gecikme tamamen benim Hı. eksikliğim de aynı Ama sizleri yakından tanıyanlar için çok değerli ki sanat, müzik, fotoğraf insanısınız. Yani sizi sevenler işte Türkiye caz sahnesinin gizli hazineleri diye tanımlıyorlar. Ama şunu gözlemledim. Yani Sedat ve Sedal Antay bu ülkenin sanat kurumları gereken değeri henüz teslim etmemişler diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Evet doğru Evet. Çok önemli evet. bir tarihsel dönemi fotoğrafladınız. Evet. Çok dediniz. önemli bir arşiv var. O Onu ara, inşallah evet. bir gün değerlendireceğiz. Çünkü bizden sonra insanlara böyle bir e, şeyimiz olsun. Kesinlikle. E, tabii hani siz çok öne çıkmayan evet, insanlarsınız ama bence bu fotoğrafların yayınlanması gerekiyor. diye de düşünüyorum. Değerlenmesi evet. Medyada da çok öne çıkmıyorsunuz, önem verilmiyor. Açık radyoda Levent Öget'e konuk olmuşsunuz en evet. son 6-7 yıl kadar önce. Evet. Ee, yani evet, Türkiye biraz böyle, bir de 2019'da ifsakta açılan serginizin şeyiyle evet. karşılaştım. Hani evet. öncesinde size, evet yani bu dediğim gibi yani kendiniz için fotoğraflar çektiniz. Evet fazla şey öne yapmadık insanlar. Çok saygıya değer bir davranış ama. İstanbul kent kültürünün de bence evet. müzik kültüründe çok önemli Tabii. iki tanığı görsel hikayecisiniz. Bence evet. bunu kendinize saklı tutmamalısınız. Bir kitap olabilir belki, değil mi? Tabii çok kitap çok... en önemlisi kalıcı. Bir de şöyle İstanbul hani sizin ve hatta benim çocukluk, gençlik yıllarının İstanbul'u değil. Hani birçok yaşadığım gibi ben de zaman zaman diyorum artık gitme vakti geldi. Ama sonra bir biçimde bu kentin büyüleyici, blues jazz tadında bir kaosu da var. İşte sonra ne bileyim anılarımız var burada hemen bırakıp gidemeyeceğimiz. Bir de kenti yaşanır kılan insanlar var. Mesela sizi tanıdım kısa süre içerisinde. Sizin bir yerlere gitme hayaliniz var mı? Ee, Yakın zamanda olmasa hem da. Hem var hem yok. Mesela ben 1960 yılların sonunda, 70'lerin başında ilk Bodrum'a gitmiştim. O zaman turizmin teyisi yoktu. Oraları, Ege'yi, Akdeniz'i, Türkiye'nin bir sürü yerini keşfettik. Ama daha sonradan çalışma hayatı beni İstanbul'a bağladı. Yani gitmek istiyorum ama bir türlü gidemiyorum. Ama sorun değil. Çünkü İstanbul'da bir hazine yani bir dünya kenti evet, evet. olduğu için. Yani gidersem de kısa giderim. Yani uzun vadeli gidemem. Anlıyorum, anlıyorum. Yine Babil'den sonra da duş alım, hatta Sedat Bey belki, Sedat Matay bir sonraki programda sizi. olabilir. Çok e, sevinirim. Peki dinleyiciler sizi, yapıtlarınızı sosyal medyada nereden takip edebilirler? Facebook'ta bir sayfanız var, mimari ee, fotoğraflar e, özellikle. Instagram'da da var. Instagram'da. Ama jazz fotoğrafları değil, bunlar telefondan çektiğimiz grafik, grafik fotoğraflar. fotoğraflar. Yani <gülüyor> Ötekiler bilgisayarda duruyor aslında. Onları da yüklemek lazım. Kaç fotoğraf var tahmini bu süre içinde çekilmiş? Herhalde yani şöyle diyor bir arkadaşınız, İKSV'de bile yoktur diyor Antalya evet. Kardeşler'deki yani, fotoğraf. Tabii yani biz 84'te başladı İKSV Hı. Festivali. O zaman seyrek de olsa ama 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra çok büyük bir arşiv var. Yani birkaç tane hard disk dolu. Yani çok öyle değil. Yani Hı -hı. yüzlerce olabilir yani. Çok önemli bence. Birkaç bin Hı -hı. E, fotoğraf vardır. Eee sevgili çok teşekkür ediyorum. Beni dinle ben konuk ettiniz. E, fotoğraf arşivinizi ve yüreğinizi açtınız. Babilden sonra çok büyük değer kattınız. Sağ olun var olun. Açık radyo dinleyicilerine e, ne demek istersiniz bu programın sonunda? İlk önce size teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, ondan sonra dinleyicilere şunu öneririm ee, bol bol müzik dinlesinler, film seyretsinler kitap okusunlar hayata güzel baksınlar Değil mi? hepsi kendileri olsunlar. En önemlisi de o. çok teşekkür Bence, ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ederim. E haftaya yani 4 Aralık pazartesi günü e, programda 4 konuğum olacak 5 Aralık e, e, Türk Tiyatrosu'nun Önemli isimlerinden müteveffa abimiz Mehmet Akan'ın 84. doğum günü onuruna kızı Şirvan Akan, Dostlar Hasat Dans topluluğundan öğrencileri Şerafettin Güner, Uğur Yardım ve İlke Kızmaz ile Mehmet Akan'ı konuşacağız. Ona sevdiği Türklerden oluşan bir güldeste armağan edeceğiz. Babil'den sonranın kayıtlarına programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının hemen altında programın arşiv linki var. Bavi'den sonra Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz. E, programı hangi şarkıyla kapatalım? Bill Fraser'dan bir parça. Charlie Hayden ve Ginger Baker var. Aylül Krohn. E, bu programı teknik masada sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisko'ya çok teşekkür ediyorum. E, haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın.